10 Ağustos 2017 Perşembe saatler 11. Değerli dinleyenler 94.9 açık radyodasınız. Ben Utku Zırh teknik masada Feryal Kabil ve Twitter'da da tweetleriyle ile Seçil Türkkan var. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Yeşil bülteni Twitter'dan İmece Yeşil Bülten ve Facebook'tan da Yeşil Bülten adreslerinden bizi takip ediniz efendim. Bugünün gündemini e, sizlere Anlatalım hemen ve konuklarımızı çok da bekletmeden çokça bolca konuda konuşacağız. Onların hepsini e, bu 25 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Şimdi bir kirpi hikayesi var görüyorsunuzdur bu hafta başından beri İstanbul'da e, olup olmadık yerlerde kirpiler görüldüğüyle e, başladı meselemiz ve e, o kirpilerin de neden sokaklarda insanların yaşam alanlarına bu kadar yakın bir şekilde görüldüğünün cevabı gerçekten açık. İstanbul düşündüğümüzde yaşam alanları yok edilen tahrip edilen e, yaban hayvanları. Şehirlere iniyorlar domuzlarla yaşamıştık daha önce bunu şimdi de kirpilerin sayısındaki artış e, basının da ilgisine mazhar oldu e, bu bir kirpi meselesiydi bir kirpi meselesi de Hatay'da Hatay'da yeni bir e, kirpi türü keşfedildi Hatay'ın e, zengin Yaban hayatında zengin çeşitliliğinde 69 memeli türüne ulaştı. Hatay'da kayıt altına alınan memeliler bütün bu detaylara geçeceğiz ama o detaylara geçmeden önce birazcık Hatay'ı, Hatay'ın yaban hayatını, Hatay'ın sorunlarını konuşacağız. Hatırlarsanız da Amik Ovası'nın Amik Gölü'nün kurutulmasıyla başlayan bir meseleye Öyle hızlıca bir bakış atmaya çalışacağız. İlk konumuz telefon attığımızda ee, Abdullah Öğünç Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba hoş geldiniz Abdullah Bey. Merhabalar, hoş buldum. Ee, i̇yi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de size. Ee, şimdi bu e, kirpilerle son olarak gündeme geldi. E, e, bir de dağ ceylanları e, meselesi var. Hatay'ın uzun zamandır oradaki önemli bir yaban hayat çeşitliliği olarak gözüken bu çeşitliliğe, Hatay'ın çeşitliliğine geçeceğiz ama şöyle bir dilerseniz e, hem siz orada bir yaban hayat koruma doğal hayat koruma faaliyeti yürüten biri bir insan olarak hem de ee, bir şöyle genel itibariyle Hatay'da e, yaşadığınız yaban hayatın çeşitliliğine dair e, oluşan sorunları bir konuşalım Dilerseniz de e, Amik Gölü'nün kuruyan kurutulan Amik Gölü'nün ve Amik Ovası'nın e, hikayesi bugüne kadar getirelim Şimdi ne oluyor ya e, Siz birazcık anlatın bize ne, ne olup bitiyor Hatay'da Mustafa Hocam Hatta değil mi o da O da birazdan bağlanacak Tamam, çok iyi. Şimdi ben e, yüzeysel olarak konulara bir geçeyim. Amik Gölü ile başlayalım istiyorsanız. Buyurunuz. E, sonuç olarak o konuda ne yaptık e, dernek olarak? Bundan sonraki aşamadaki çalışmalarımız nedir? Daha sonra tür araştırma çalışma e, çalışmalarımız. E, akabinde bu tespit ettiğimiz türlerin önemi, bunları e, etkileyen olumsuz etkinlik etmenler nelerdir? Bunların sorunlarına yönelik neler yaptık? İşte Amik Gölü ile e, başlayacak olursak, şimdi Amik Gölü 1950 75 yılları arasında ısıtma e, ile mücadele, tarımsal alan kazanmak ve Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini taşkınlara karşı korumak amacıyla iki aşamalı olarak kurutuluyor. Zaten benim çevre e, mücadelesi içerisinde kendimi e, bulmama neden olan konu da Amik Gölü. Aslında beni tanıyanlar da iyi bilir bu konuda yaptığımız çalışmalarla ilgili. Sonuç kısmına baktığımızda yani Amik kurutulması Hatay'da ekolojik denge dair hayatın her alanına büyük bir darbe vurmuş. Yaban hayatından tutun, insanların sosyal yaşantılarına varana kadar. Yani Hatay'ın iklimi bile doğrudan etkilenmiş Amik Göl'ün kurutulmasından. Tabii Amik geri istiyoruz diye biz yola çıktık ama günümüz şartlarında kurutulan göl havzasına Dokuz tane köy kurulmuş, bir tane ilçe kurulmuş, daha dönemlisi bir tane havaalanı kurulmuş. Şu an Ataylı'nın gurur abidesi olarak gördüğü bir e, havaalanı. E, Günümüz şartlarında ne yazık ki Hamik Gölü'nün yani teknik yapılabilirliği mümkün olmasına rağmen e, doğuracağı sosyo-ekonomik tepkilerden dolayı e, imkansız olacağı görüşüne var oldu. Şu an e, resmi kurumlarda sürekli diyalog alındaydı ki zaten bu konuyla ilgili. E, ilgili kurum müdürlükleri tamam Amik Gölü'nün kurutulması bir hataydı ama ne yapabiliriz e, dediler bize bu bağlamda onlara e, farklı bir alan önerdik Biz yani geçmişte Amik Gölü'nü besleyen asıl kaynak e, ki Amik Gölü'nün flora ve faunasıyla büyük benzerlik gösteren e, Amik Gölü'nün yaklaşık bir 15 kilometre güneyinde bulunan Kırkan'da bir gölbaşı diye bilinen bir gölümüz var hı hı. vardı yani gölbaşı gölü kendi yeraltı sularıyla beslenen e, bir tatlı su kaynağımızdı. Bu gölde e, yapmış olduğumuz çalışmalarda şu ana kadar 186 tane kuş türü tespit ettik. E, bunlardan birçoğu nadir e, tür statüsünde. E, İçtan işte mikro alternatif bir sulak alan olarak e, bu gölü önerdik. Biz e, onunla ilgili yani yaklaşık 7 yılımız e, bu uğurda, e, geçti diyebilirim. E, bu konuda sonuç kısmında kısaca özetleyecek olursak, Kırkan Gölbaşı Gölü'nün uluslararası öneme ait sulak alan e, statüsü verildi bakanlık tarafından. Bu aşamadan sonra Göl'ün yönetim planı, arazi durumuna göre e, mülkiyeti ve rarbit işlemine başlanacak. Yani yaklaşık bir, e, 10 bin dönümlük bir ...Amik Gölü'ne yeniden kavuşmuş olacağız inşallah. E, Amik Gölü bir bir 2012'lerde tekrar su topladığı yönünde haberlere de konu olmuştu ama... E, ...artık Doğru. geri dönülmez, kurtulmaz bir noktada galiba. Yani o Amik Gölü zaten bir çöküntü olu. Hmm. Her yıl mevsimlik de olsa yani yağışlardan dolayı... ...veya gölü kurutmak için açılan drenaj kanallarında bir tıkanıklık olduğu zaman göl tekrardan kendini gösteriyor. Fakat akabinde tekrardan kurutma çalışmaları devam ediyor. Yani yıllardır e, bir türkünün nakaratı gibi e, aynı çalışmalar devam ediyor. Yani göl e, dirense de e, insan alına bir şekilde mağlup kalıyor. Tabii o konuda yine sözü her zaman olduğu gibi doğanın kendisi söyleyecektir. Bir gün kendine ait olanı tekrardan arayacaktır. Yani bünyesinde kurulu havalan o ilçelere, küve rağmen Hamik Gölü kendine e, ait olan başarı şey alacaklar insanlardan ya. Yani. Evet. Amik Gölü en azından şimdilik durum bu şekilde. Ona alternatif evet. olarak da bir e, bir göl daha var e, diyorsunuz. Evet. evet o evet, da evet, e, Kırıkan'daki kır, değil mi? Kırıkan sonucu oluşan ekolojik kırımın e, bir nebze olsun e, sarabileceğiz. E, bu çalışmaya da başarıya Çünkü Amik Gölü bir taraftan çok zengin de bir e, yaban hayat çeşitliliği sağlıyordu değil mi? Kuş türlerinin önemli göç noktalarından biriydi. Uğrak noktaları biriydi Bir zamanlar evet. hayattayken şimdi Kırıkan Gölbaşı Gölü'nün bu çeşitliliği sağlayacağını umuyorsunuz siz o bölgede çalışanlar olarak anladığım kadarıyla. Evet, evet gerçekten Ve... öyle yani zaten Amit Gölü'ne giden yol Kırıkan Gölbaşı'ndan geçiyor yani Hı -hı. Gölbaşı'nı bir kurtaralım öncelikle yani Amik Gölü konusunda inşallah zaman içerisinde. Yine bir de alacak. tabii şeyler var değil mi Abdullah Bey ee, bu dağ ceylanları olarak da bilinen gazelle gazellaların yaşam alanları da yine sizin bu çalıştığınız bölge Hatay sınırları içinde ve bir çimento fabrikasıyla gündemde burası bu çimento fabrikasının aldığı çevresel etki değerlendirme olumlu raporuyla ÇED olumlu raporuyla gündemde o konuyla ilgili evet. var mı gelişmeler sizin ee, çabalarınız da sürüyor bildiğim kadarıyla. Evet o konu da şu an gündemimizde bütün ekip arkadaşlar, derneğimizin bünyesindeki tüm bilim insanları, gönüllerimiz, herkes o konuya hatta sadece biz değil il genelindeki birçok çevre konulu faaliyet gösteren STK'nın da gündeminde. Şimdi Hatay Dağı Ceylanları aslında Hatay Dağı Ceylan'ın ismini de sonradan aldı. Çünkü Gazella Gazella türü ceylanlar ülkemizde nesli tükendi olarak biliniyordu ki yine bunların tür tanımları, derneğimizin çalışmaları sonucu. Hatay'ın Kırıkan ilçesine bağlı İncirli köyünün merkez alırsak Güney'de Kumlu, Kuzey'de de Hassa ilçelerine doğru bir yayılış gösterdiklerini tespit ettik. Türk tanımları 2012 yılında yapıldı. Ülkemizin Büyük Memeli Hayvanlar Listesi'ne en son eklenen Türk özelliğini taşıyor şu an. Tabi Ataydağ ceylanlarının asıl gündeme taşıyan konu 2010'dan bahsediyorum, 2012'den şu an. O dönem 2012'de de bunların doğal yaşam alanlarına çimento fabrikasının kurulması gündeme gelmişti. O dönem olaya erken müdahil olmuştuk. Biz ilk etapta işte İncirli Köyü'nde çevresel etki değerlendirme toplantısına katıldık. çevre Şehir ve Şehircilik il İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan bir toplantıydı bu. Toplantıya katıldık. İşte oradaki ilgililere biz çimento fabrikası için seçilen bölgenin uygun bir bölge olmadığını ifade ettik. Akabinde o bölge insanının ana geçim kaynaklarını üzerinde telafisi olmayacak yaralar açacağını. Daha da önemlisi işte az önce bahsettiğim Kırıkhan Görbaşı'nı besleyen yer altı suları. O dönem şirket yetkilerinin çimento fabrikası için ham madde alanı olarak kullanacaklarını beyan ettiği dağların tabanından doğan kaynak sularla besleniyordu. Tüm bu nedenlerden dolayı bölgenin uygun bir yer olmadığını konusunda biz itirazımızı yaptık. Tabii itirazımızı yapmak da kalmadık. Şirket yetkileri bizden önce köyde müthiş bir lobi çalışması yapmıştı. Kırsal'daki Vatandaşlarımızın zaten gelir durumu o kadar yüksek değil. İnsanlara yüksek mevzada maaş sözü verilmiş, binlerce istihdam falan. İnsanlara yanlış yönlendirilmişti. Yani biz bu durumun doğru olmadığını ev ev dolaştık. Yani zaten ben aslında kırkan diyeyim, yakınım bildiğim köyler birçoğuyla akrabalık bağım da var. Girdik eve ev ve anlattık yapılan yatırımın bölge için yanlış bir yer olduğunu dile getirdik. Yani neticesinde bilirkişiler geldi. Üç defa bilirkişi geldi. Bizim yani halklarımız ortaya koyduktan sonra o dönem Çedin'e onay çıkmamıştı çimento fabrikasının. Fakat geldiğimiz noktada bu defa daha ceylanlarına farklı bir yaşam alanında yani İncil'in güney tarafında yaklaşık eski bilinen yerin 8 kilometre kadar güney tarafında çimento fabrikasının çet sürecinde çedinin olaylandığını öğrendik. Bunu da çevre şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde öğrendik. Hemen çet hazırlanan çet raporunu inceledik. hazırlanan rapor çok son derece yanlış, eksik, hatalı. Yani biz yaklaşık 3 yıldır o bölgede zaten tür araştırması yapıyoruz hmm. demek olarak. Bizim bölgede tespit ettiğimiz türlerin hiçbiri chat raporunda adı dahi geçmiyor. Artı şu da var, ülkemizin değişik bölgelerindeki küçük memeli kemergenler çıkmışlar. Bu bölgede göstermiş chat raporunda. Şimdi hazırlanan chat raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili bakanlıklara yine bir şey yaptık, elekçeler gönderdik direktörlerin tabii bu aşamada bir etkisi olur mu bilmiyorum ama biz işi şansa bırakmamak adına şu an e, yürütmenin durdurulması ve ÇED'in iptali e, ve konu uzmanların tarafından bölgede farklı bir çalışma yapılması yönünde e, Antakya idari Mahkemesi'ne bir dava hazırlığındayız. E, bu konuda kapsamlı bir dosya hazırlıyoruz ki karşımızdaki insanları biliyoruz, tanıyoruz atacakları herhalde mı çürütecek ki güzel bir dosya hazırlığı içerisindeyiz o da bitmek üzere şu an. Yine bu yeraltı sularından da kullanacak bir tesis değil mi bu çimento fabrikası? O, o açıdan da sorun yaratıyor mu yine bir önceki ÇED raporunu alamayan çimento fabrikası projesi gibi? Şimdi bu, bu farklı bir firma ilk firma farklı böyle bu hmm. daha farklı. Aslında şu an Akay genelinde bildiğim kadarıyla 5 tane çimento fabrikası kurulması de yani bu hmm. artık Atay herhalde Komple bir beton şehri haline döndürmekte niyetli. Yani Abdullah Bey bir de zor bir iş yapıyorsunuz yani Türkiye'nin pek çok yerinde biz e, çevre e, yaşam ekoloji e, için verilen mücadeleleri konu ediyoruz hep sık sık programımızda ama Hatay zor da bir coğrafya değil mi o açıdan da e, pek çok sıkıntı yaşıyor. Hemen yanı başında yıllardır süren bir savaş var e, Hatay'ın. E, bu savaşa karşı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı önlemler var. E, buna benzer pek çok etken de aslında bir özel konuma taşıyor sanıyorum değil mi Hatay? Bu açıdan nasıl sorunlar yaşıyor Hatay? Bulunduğu yani mekan coğrafya açısından. Biz, e, yaşanan, yaşanan savaşı yaban hayatı açısından ele alalım biz istiyorsanız. Okuluk. Lütfen öyle yapalım. He, yani sonuç olarak e, savaş müthiş bir, e, korkunç bir durum. Keşke o bölgede bir an önce sonuçlansa, huzura, mutluluğa kavuşsa insanlar barış içerisinde yaşamaya devam etse Ekonomik olarak tabi bu savaş Hatay'a sınır olduğundan müthiş derece etkileri Hatay'ın ekonomisini. Onu söyleyebilirim. Artı yaban hayatı açısından el aldığımız takdirde şu an sınır hakkında bir ülke güvenliği için bir duvar işlemi bitti. Duvarın bittiği işlemini genel anlamda yaban hayatı açısından el aldığımız takdirde hayvanların göç yolu sekteye uğradı diyebiliriz bu bağlamda. Ee, ama o bölgede yaşayan Hatay Dağ Ceylanları'nı sadece baz aldığımızda Hatay Dağ Ceylanları'nın nesillerinin devamı niteliğinde e, faydalı bir çalışma oldu diyebilirim. Artı o bölgeye duvarının üzerine bir ekolojik köprü e, kurulması yönünde yine bir girişimle başlatmıştık. Onun bazı mühkâmeliyemizle görüştük. E, i̇nşallah savaş bittiği takdirde belirlenme noktalara Yaban hayvanların geçişiyle ilgili ekolojik köplerin yapılacağı yönünde söz de verdiler bize. Ne diyelim artık inşallah savaş biter. insanlar hayvanlar huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam eder Suriye'de ve bizim bu bölgede diye, diyelim artık. Abdullah Ünç, şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Mustafa Sözen de var. Siz de ayrılmayın lütfen. Evet. Biraz da onunla konuşalım. Hoş geldiniz diyelim öncelikle Mustafa Sözen'e. Hoş geldiniz hocam. Hoş İyi en Teşekkür burada ediyoruz. Buyurun lütfen. Bir Buyurun yani lütfen. Burada dernek olarak benim en büyük şansım, derneğimizin bünyesinde Mustafa Hocam gibi birçok bilim insanının bize nihmandarlık yapıp önce olması, onların önderliğinde gerçekten bugüne kadar gündem aldığımız tüm konularda çok şükür başarıyı sağladık. Önemli olan sorunu anlaşılır bir şekilde ifade etmekte e, yetki bunu da bilimsel olarak yaptık. Ee, yani şu son çimento fabrikasında da çel'in iptali konusunda sonuç alacağımıza inanıyorum ben yine. Peki ne bu kadar anı güzel, anı ne kadar... Hocam da Büyükşahsız Derneğimizin bünyesinde bir bilim insanı. Ee, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendine ve derneğimizin bünyesindeki... Yani. Evet Mustafa Hocam siz e, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. E, evet. Ama işte Hatay'ın yerel sorunlarını konuşurken bize Abdullah Önç'le e, o sizden hep e, staişle bahsetti. Çok büyük katkı yaptığınızı oradaki yaban hayatı çeşitliliğinin bilimsel olarak belgelenmesi içinde. E, o yüzden sizi de yayınımızda konuk etmek istedik. E, bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve e, bu e, yeni son olarak kirpi meselesiyle gündeme geldi e, tabii ki ama e, sadece onunla kısıtlı olmadığını biliyoruz. E, pek çok bitki türü, sürüngen türü, kuş türü, e, memeli, evet, türleri... memeli türleri değil mi? Sizden dinleyelim. Ben anlatmayayım. Siz da, çok daha iyi biliyorsunuz. Buyurun. <gülüyor> çok teşekkürler. Sağ olun. Ben son dakika görev yapıyorum ama işim gereği ben de bana bir yolu olduğum için Türkiye'nin her tarafında sürekli cezidi ulaşma şansımız oluyor. Araştırmalar yapma şansımız oluyor. Hatay bölgesi de bu açıdan Türkiye'nin en özel yerlerinden birisi. Çünkü Hatay bölgesi bizim aynı zamanda hem Arabistan çöllerine açılan hem de Afrika'ya açılan kapımız. Öyle olduğu için Türkiye'deki bazı canlı türlerini biz sadece Hatay bölgesinde görebiliyoruz. Bunlardan işte bir tanesi bizim daha ceylanı. Bir büyük memeli, özel bir hayvan, çok güzel bir hayvan. Ve Türkiye'de sadece Hatay bölgesinde şu anda sayısı 550 civarında olan bir popülasyonumuz var. Bu uzun kulaklı çoğu kilitesini de 2016 yılında yaptığımız çalışmalar içerisinde bunu belirledik. Bilimsel makale olarak hazırladık. Şu anda makale yayına kabul edilince de bunu kamuoyuna duyurmuş olduk. Buna benzer şekilde 2016 yılında yaptığımız çalışmalarda yine orada kayalık gerbilini belirlemiştik. Kayalık gerbilini de Türkiye'de daha önce sadece kilisten bir noktadan belirlenmişti. 1993 yılında yine ben ve Ankara Üniversitesi'nden bir arasım ekibimle birlikte. Aynı bölgede daha sonra yaptığımız çalışmada da kayalık gelbilimini tekrar o alanda belirleyemedik. Çünkü bölgede petrol araması yapılmıştı. Kayalık alanlar bir miktar tahrip olmuştu. Buna bağlı olarak belki de oradaki popülasyon yok oldu ve şunu da söyleyebiliriz. Belki de kayalık gerbilinin de daha ceylanı gibi Türkiye'de bulunduğu tek bölge şu anda Hatay bölgesi. Hmm. Bu son belirlediğimiz uzun kulaklı çöğür kitlesi de daha önce Türkiye'den Rıdıl'dan kaydı vardı. Güneydoğanadolu bölgesinin işte Şamlıurfa, Ceylanpınar çevresinde, Suriyesinin ne yakın bölgelerinden vardı. Çünkü bu da daha çok bir hayvanı. E şu anda Hatay'da da belirledik. Hatay'da da hem kayalık gerbili hem de bu uzun kulaklı çor kezrisi bu dağ ceylanlarının yaşadığı alanın içinde yaşıyor. Öyle olunca şu anda kayalık gerbili olsun, uzun kulaklı çor kezrisi olsun, bu daha ceylan olsun. Türkiye'deki Bulabildiği en iyi yaşam ortamlarından birisi bu bölge. Nedir bu bölgeyi yani, özel yapan peki e, hocam? Bu bölgeyi özel yapan birkaç nokta var aslında. Bunun bir, birinci nokta buranın coğrafi konumu. <gülüyor> Çünkü hem Türkiye'nin Afrika'ya açılan canlı göç yolları üzerinde, mesela Türkiye'deki bütün göçmen kuşlar Türkiye'ye Hazar üzerinden giriş yapar, Anadolu'ya yayılır. Bunun bir dalı İstanbul Boğazı üzerinden Avrupa'ya giderken bir dalı da e, Kuzey'e doğru Erzurum taraflarına doğru yönelerek işte bizim Artvin Ardahan tarafından Kafkaslar üzerinden Sibirya'ya doğru yollanırlar. Bunlar geri dönüşlerinde sonbahar göçünü de hepsi Avrupa üzerinden ve Kafkaslar üzerinden toplanıp yine Hatay bölgesinden Afrika'ya doğru ederler. Hmm. Memeli hayvanlar için de mesela Mısır meyve yarası vardır, kuyruk süren vardır, çizgili sırtlan vardır. Bunların da Afrika üzerinden gelip Türkiye'ye girdiği bölge Hatay bölgesidir. Ve Hatay bölgesi bu Taciye'den yaşama alanı sınırı yakın askeriye alan olduğu için şu ana kadar korunmuş. Fazla bir yapılaşma olmamış. Çok fazla tarım alanları, step alanlar bozularak tarım alanları açılmamış. Böyle olunca da orta açıkçası güzel, çok fazla el değmemiş, uygun bir yaşama olanı oluşmuş. Kayalık, bitki yapısı az, bozkır özelliğinde. Böyle olduğu için bugüne kadar korunarak geldiği için bu çok nadir türler orada yaşamlarını koruyabilmişler. Ancak şu anda işte sınıra büyük yüksekçe bir duvar örüldü. Hı hı. Orası elde edilmemiş bir alan olduğu için çoğu oranın hazine arazisi. Öyle da şu anda sanayide gelişme hareketleri başlayınca herkesin gözü işte, kamulaştırma masrafları olmasın diye oradaki hazine arazilerinin üzerinde hazır sahibi yok elde edilmemiş boş görünen alanlar. Sanayi için boş görünen bir alan ama yaban hayatı için baktığımız zaman da yaban hayatının en zengin olduğu alanlar. Yani şu anda oraya yapılacak olan bir ciment Daha önce de zaten bir ciment pratikası yapılması girişimi oldu. Abdullah Bey bahsetmiştir. Bahsetti konuştuk. Koruma Derneği'nin faaliyetleriyle Hı -hı. ve bakanlığın da gelen eleştiriler ve değerlendirmeler üzerine konuyu haklı bulmasıyla o zaman bu iptal edilmişti. Ancak aynı noktadan şu anda daha güneyinde. Ancak yine Dağcaylan'ın yaşam alanının tam içinde, güney sınırının tam içinde yeni bir çimento fabrikası planlandı. Ve bu çimento fabrikasının chat raporundaki simülasyonlar var. İşte bunun dumanı nereye gider, tozu nereye gider, oluşan kükürtü dioksit hangi bölgeye gider, nereye asit yağmurları düşer gibi. Buradaki bu simülasyonlara baktığınız zaman olumsuz etkilerin pek çoğunun da bu Dağcaylan'ın yaşam alanı içinde olacağını görüyoruz. Ancak işin garibi Çet raporunda dağ ceylanından hiç bahsedilmiş durumda değil. Aslında dağ da değil aslında. Bizim aynı bölgeden belirlemiş olduğumuz aynı alanın içinden mesela çizgili sırtlan var, alaca sanser var, sans kedisi var, işte kayalık gelbiri var. Bir sürü memeli türü var ki bunlardan, bu memeli dört tanesi özellikle çok çok özel. Bunlar sans kedisidir, çizgili sırtlandır, kayalık gelbiridir ve dağ ceylanıdır. Orman ve Sözüleri Bakanlığı Türkiye'de bugüne kadar 9 tane memeli türü hakkında tür koruma eylem planı yaptı. Bu ne demektir? Bu türler Türkiye'de çok nadir, bizim için çok değerli. Bunları korumak istiyoruz. Öncelikle koruyacağımız türler bunlardır şeklinde. Ve bu 9 tane türden 4 tanesi tekrar söylüyorum saz kedisi, çizgili sırtlan, kıyak geldi ve dağ ceylanı bu fabrikanın kurulacağı alanın içinde ve bunun etki alanında yaşıyor. Yani şu anda Türkiye'de Memeliler Bakanı'ndan bundan daha değerli ikinci bir alan gösterebilir misiniz derseniz inanın gösteremeyiz. Türkiye'nin en değerli alanı memeli yaşamı açısından, memeli, yaş memeli yaban hayatı yaşamı açısından, açısından ve biçimento fabrikası planlanıyor oraya. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın öncelikle koruduğu türler açısından Türkiye'nin en değerli alanı. Hmm. Yani herhangi bir uzman hayır şu daha değerlidir derse bile bir tartışmaya hazırım. Çünkü dediğim gibi öncelikle korunan 9 tane memeli türünden... Dördünün bir arada bulunduğu başka bir ortam şu anda Türkiye'de yok. Ve chat raporunda bu türlerin birisinden bahsedilmiyor. Chat raporunda bu değerli türlerin bahsetmezseniz alan hem boş hem de bir çeşitlilik açısından değersizmiş gibi anlaşılır. Ama öyle değil. Bilimsel çalışmalar bunu böyle göstermiyor. O yüzden bu bilimsel çalışmalarımıza dayalı, kendi somut bulgularımıza dayalı bilimsel verilerle şu anda ortaya koyduğumuz ihtilal direkçilerinin ben de karşıdakılacağından eminim. Şu anda Abdullah Bey'in özellikle bahsettiği gibi Hatay tabiatı Koruma Derneği çalışmalarında veya argümanlarında bilimsel verileri her zaman öncelikle kullanan bir dernek durumunda. O yüzden ortaya koydukları bu çevre aktivitelerinde koyduğu, ortaya koyduğu argümanlar çoğu zaman mutluluk verici bir şekilde karşılığını buluyor ve buna yönelik adımlar atıyor aslında. Amik Gölü'nde yapılan hataya tekrar düşürmemesi gerekiyor diyebilir miyiz hocam? Amik Gölü'nün orada kurulması, kurutulması, e, oradaki Zaten yaban hayatı benzer, şüphesiz ki olumsuz etkiledi. Tekrar benzer bir hata bu kez biçim ben... olur mu? Mesela hmm. yılan boyun diye bir kuşumuz vardı. Afrika kökenliğine. Hmm. Türkiye'de bulunduğu tek yer Amik Gölü'yü. Amik Gölü'nü kuruttuk, yılan boyunu kaybettik. Hmm. Şimdi bu alanda Türkiye'de daha ceylanının bulunduğu tek bölge Oraya bir Kayalı şimdi çimento fabrikasıyla başlayıp sonra sanayiyle devam edilirse e, biz daha Ceylanlı, Gazella Gazellaları da kaybedeceğiz yani değil mi? Gazella Gazella'yı kaybedeceğiz, kayalıklı kay gellilerini kaybedeceğiz. Bu yine çizgili sırtlar var. Bu çizgili hmm. sırtların hatay üzerinden gelip güney ya doğru yayılışına devam ettiği koridoru kaybedeceğiz. Yine korundan bir diğer tür olan salt kedisinin o bölgedeki varlığını kaybedeceğiz. Koca bir çeşitliliği, yani... koca bir yaşam çeşitliliğini aslında kaybediyor olacağız. İstanbul'da işte e, herkes İstanbul'un sorunlarından bahsediyor. Örneğin, öyle açtık programı öyle de kapatalım. Kirpilerin Hı -hı. insanların yaşam alanlarına inmesi e, dünden ve önde, önceki günden bu yana konuşuluyor İstanbul'da. Öncesinde yaban domuzları vardı. E, böylesi Hı -hı. E, vahşi bir yapılaşma. Yaban hayatın e, hayatı gözetmeyen bir yapılaşmanın da sonucu böyle oluyor. Umarız hatayı, aynı hataya düşmesin. E, son sözlerinizi alalım Abdullah Bey'de hatta bildiğim kadarıyla. Buyurun hocam, Mustafa evet. hocam sizi dinliyoruz. Son söz olarak şunu söyleyeyim aslında. Türkiye'nin çevre karnesi inanın oldukça kötü. Çünkü Amerika'da bir üniversitenin her yıl yaptığı çevre değerlendirmesi var, çevre performans endeksi. Türkiye burada son 10 yılda 47. sıradan 99. sıraya kadar düştü. Bunun nedeni de bu tür, bu tür aslında uygun olmayan chat raporlarıyla ya karşı biyoloji çeşitliğe karşı yeterli hassasiyet göstermeden yapılan tesislerden dolayı pek çok yaşam alanının ve türün kaybedilmesidir. O yüzden buradaki yapılan yanlışların gözden geçirilmesi, chat olumlu raporu çıktıktan sonra bile bilimsel çalışmalar o bölgede bir şeylerin gözden kaçırıldığını ortaya koyduysa bunun yeniden değerlendirmeye alınır. Gerekirse chat raporunun revize edilmesi mutlaka mutlaka çok gereklidir. Evet. Umuyoruz öyle olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Öğünç siz de hala hattasınız. Ee, buyurun sizden bayram. de lütfen bir son e, birkaç söz alalım. Yayın süremizi evet. aşıyoruz çünkü buyurun. Tamam benim de son sözüm şu yönde olsun. Yani e, yeryüzünde yaşayan insanlar olarak e, doğayla mutlaka dostan ilişkiler kurmalıyız. Bu 7'den 77'ye herkes için geçerli. Eğer doğayla dostan ilişkiler içerisinde olmazsak, onu bozarsak, tahrip edersek doğa bize kinlenir, kötü davranır. Yani tarihsel süreç bunun örnekleriyle dolu. Bugün İstanbul'da ve yurdumuzun değişik bölgelerinde yaşanan sel felaketleri bunun örnekleridir. Hatay'daki Amikovası'nda yaşananlar bunun örnekleriyle dolu. Bu yüzden doğayla barışık bir hayat yapıyoruz kazanını benimsemek zorundayız diye düşünüyorum ben. Hepimizin umudu bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Öünç. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. İyi günler sağ olun. Evet değerli dinleyenler bugün Hatay'ı konuştuk Yeşil Bülten'de. Süremizi biraz aç aşma paasına pek çok meseleye değinmeye çalıştık. Ee, konuklarımızdan biri Abdullah Öğünç'tü. Ee, bir diğeri de Profesör Doktor Mustafa Sözen. Sonuna geldik Yeşil Bülten'in haftaya görüşmek dileğiyle.